Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Şimdi e, bir ayet var. Arkadaş soruyor yine bu bir soruda. Diyor ki e, bu ayetle ilgili insanlar diyorlar ki e, biz Allah ve Resulünü seviyoruz. İslam dinini seviyoruz. E, beğeniyoruz, yaşıyoruz ama amel etmiyorlar. Yen de Asıl Resulullah'ı seviyoruz ama Resulullah'ın sözüne uymuyorlar Resulullah'ın tam tersine bazı ameller yapıyorlar Uyarırken diyor ayet bizi bu ayet bizi Resulullah'ı seven diyor Allah onu affeder bütün günahlarını Bu nedir doğru anlamı sevgi nedir diyor Evet güzel soru çok güzel soru bu Hatta bu soru dinin asasıdır asıl da yani bu soruya diyebiliriz ki İslam'da sevginin anlamı nedir? Şimdi ayet dediği arkadaşın sorduğu sorunun ayeti Ali Ümran 61. ayettir. allah Teala şöyle buyuruyor. Tabi bazı arkadaşlar diyorlar hocam ayet okurken demiyorsun. Evet desen olur demesen de olur. Konuşma arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir parça ayet okurcan istiaza getirmez imiş. yani hutba verirken vaaz verirken arada bir ayet delil getiriyorsa bir ayet istiaz etmez imiş. ama istiaza nerededir Kur'an'da geçtiri gibi Kur'an'ı okurcan. ben şunda Kur'an okumuyorum ben bir ayeti okuyorum yani konuşmam arasında bir ayeti delil getiriyorum alimler diyorlar Resulullah'ın yolundan sünnetinden değil her ayeti okuduğunda isteizu billah diyeceksin bu da önemli bir nottur. Eee ne diyor Allah Subhanahu teala şöyle bu, buyuruyor. Al-i İmran dedi 31. ayette. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yahbibkum Allahu ve yaghfir lekum zunubakum. Allahu gafurur rahim. Ayetin anlamı aynen öyle. Ey Muhammed de de, de insanları eğer Allah'ı seviyorsanız, Müslümansınız diye iddia ediyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, her hangi dinden olursanız onun Yahudi, Hristiyan, yani musulman olursanız, insan ol, Allah'ı seven ol, olursanız, her kim iddia ederse, ben Allah'ın varlığına inanıyorum, onun sevgisine inanıyorum, fettebiuneni, fettebiuneni, Ey Muhammedi olara Allah'ı seviyorsanız Bana uyun Bana uyun bana, bana ittiba edin Anlatabildim mi? Ne olur? Bana ittiba etseniz Yuhbibkumullah Allah sizi sever Daha ne yapar? Ve yaghfir lekum zunubakum da affeder Wallahu gafurun Rahim Allah Mutlak gafurdur Rahimdir Affetmeyi, merhamet etmeyi Sever, bulardan Hoşnut olur Şimdi bu ayet çok güzel bir ayattı arkadaşlar Yani neden dedim bu dinin Asasıdır Çünkü sevgi İslam'da ibadetin özüdür Biz dedik ibadet Üç rüknü var, üç şartı var Üç taşın üzerine durar Birincisi sevgi ikincisi havf Üçüncüsü raca sevci korku umit Allah'ı severek ibadet ederim aynen zamanda korkarak ondan ibadet ederim ibadet etmesem ateş var sonra hakkıyla ibadet edemem ben eksiktir ibadetim çünkü aciz bir kulum bunun karşılığında ne var ben umidim çesmem. Rabbim gafurun rahimdir ayetteki gibi. bu üçü bir arada olmasa zındıklık olur bu üçü bir arada olmasa sapıklık olur. Bu üçü bir arada olmasa e, dalalet ehli oluruz. Ehli sünnet bu üçü bir arada olması olmazımızdır. Nasıl iman, itikat, kavul, emel bu üçü bir arada olması lazım. Şimdi bundan ne çıkar türler? işte arkadaşın sorduğu sorudaki gibi diyor ki insanlar diyorlar biz Allah'ı seviyoruz, e, çok umid ediyoruz. Ee, Allah gafur rahimdir. Onun yanında yen ibadetlerini yenine getirmiyorlar. Yen de Allahu Teala'ya detaylı yollarından şirk koşuyorlar. Resulullah'ın emrine uymuyorlar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve yasak yaptığı emirlere uyuyorlar. E bu nasıl ittibadır? Ayette şart var ittiba. Nasıl bu ayeti delil getiriyorlar bizim için diyor. Evet, doğrudur. Bu da bunu da delil getiren şu ayet onu reddediyor onu. Kehif suresi 5. ayet. Ne diyor? Kaburat kelimetten tahrucü min efvahihim in yekuluna illa kedibe. Çok ağızlarından büyük bir kelime çıkıyor. O da dedikleri yalanın ta kendisidir. Çünkü Allah Teala te uyandırıyor bizi en la tequlu la bilmediğiniz Allah'ın diliyle konuşulmaz. Bir de bu ayet apaçuktur alimler diyorlar. De ey Muhammed eğer Allah'ı seviyorsanız bana oyun Allah sevsin sizi. Şimdi sevgi karşılıklıdır. Ben Allah'ı seveceğim. Allah'ın sevgisini nasıl daman ederim? E şimdi Bizim zamanımızda peygamber yoktur. Ya Resulullah gelip Allah beni seviyor. Vahiy gelsin desin evet. Ben nasıl biliyorum Allah beni seviyor? Resulullah'a uysam kıyamet gününe kadar hangi musulman gelse bilir ki allah Teala onu seviyor. Ölçü. Al sana ölçü işte. En güzel şekilde bir ölçü. Ondan dolayı asıl sevgi nedir İslamiyet'te? Rasulullah'a ittibatır. Rasulullah'a uymaktır. Bizim toplumlarda insanlarımız hakikaten arkadaşın soruda geçtiği bir cehalet var. Bilmiyorlar. Resulullah'ı hakkıyla tanımıyorlar. Adama diyorsun Resulullah'ı sevirsin. Resulullah diye adama. Sadece Muhammed'in Mustafa adam hüncür hüncür ağlar. Meded ya Resulullah diyor. Aşkından yandım ya Resulullah diyor. Şefaat ya Resulullah diye. O ne diyor. O ne diyor. O haklı. O haklı çünkü kendi inancını yansıtıyor. Öyle anlamış. Cahildir bizim toplumumuz. Aslında asıl sevgi nedir? Fettebiuneni Bana uyun Demekçi ittiba asıl sevgidir. Allah'ın sevgisini hakkıyla seviyorsan Resulullah'ı da Tabi Resulullah'ın sevgisi Allah'ın sevgisine tabiidir. Sen Resulullah'ı niye seviyorsun? Muhammed'il Mustafa'nı sevdin Abu Cahil'i sevmedin. İkisi de Ebu Leheb'i sevmedin, amcasidir. Niye onu sevdin, onu sevmedin? Çünkü o Allah'ın seçkin kuludur, o Allah'ın seçkin kuluna karşı gelendir. Bir amcadır, bir oguldur. Ama biz oğul, amca, nesep, soydan derayı değil. Biz Resulullah'ı sevdik, Muhammedil Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Onu sevdik, niye? Çünkü Allah'ın elçisidir onun için Resulullah'ın sevgisi Allah'ın sevgisine tabidir eğer Allah'ı seviyorsan iddia ediyorsan uy bana çünkü ben Allah'ın emrini taşıyorum elimde Allah'ın emrine uymamız lazım neyle uyacağız millimetre çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de geçtiği hadisten ilgili men amile amelen leyse aleyhi emruna fe huve rad kim bir amel yaptı Amel dediğimiz burada Bak amel nedir? Her amel Amel nedir? Amel bir şey yapmak E ben kalktım elimi kaldırdım Bir iş bu harekettir ama Bu eğer kastım ibadet ise Amel oldu Şer'i bir amel oldu Allah rızası için her ne yapsan o ameldir Ama bu amelin salihi var Gayri salihi var Yani talihi var Yani bozgunu var bu amel hangisi salihtir? Resulullah burada bizim için ölçüsü koymuş. Diyor, kim bir amel işledi? Bir amel Allah rızası için yaptı. Allah'a yakın düşmek istedi. O ameli, o amelde bizim emrimizden olmamışsa o amel sahibi için merdüttür. Yani sen bu amelden öyle inanarak kıyamet gününe geçsen, çuvallarla amel götürsen terazide, Meleklerin önüne serersin. Melekler, bakarlar, ayırdılar, kaldır derler. Bunlar geçersizdir hepsi. Eyvah, yandık. Geçersizdir. Demek ki geçerli amel nedir? Resulullah'ın emridir. İşte ondan dolayı Hasan basri Hazretleri rahimeullah selef alimlerin, selef alimlerinin bilcemisidir. Muttaqi, zahid, hadisçi bir alimdir. Diyor ki bazı insanlar iddia ettiler. İddia etmek musulmana yakışmaz. Mümine yakışmaz. Ben müminim diyemezsin yumruğunu uğrağı masaya. Ben inşallah müminim. Allah istese ben müminim. İddialı konuşmayacaksın. Allah'ı sen kendini tezki etmeyeceksin. Bazı insanlar İddia ettiler Allah neyle iptil etti bunu bu ayet iptil etti olardı iddia ediyorsan hodur meydan saha piyasa ortadadır piyasa nedir her amelini salih edeceksin salih etmek için çünkü bak bütün ayetlerde geçiyor diyor cennete neyle girdiniz ve amilus salihati Bima amenu ve amilus salihat. İman ettiler yanında salih ameli şart koymuş imana bir de demedi amelü uzdan Salih amel ustu. Bu hepsi bizi uyandırıyor. Ondan dolayı Resulullah'ın ittiba itib etseğ bu bereketidir işte. Resulullah'a uysak cennete Resulullah'ın uymanın bereketi cennete gideriz. Sonra diğer ayetlerde çok var ayette Allah Sübhanu Teala kul uh, kul Allaha ve'r-resule. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Burada vav wow harfi Alimler diyorlar mutasavidir, tasavi Yani Allah'a sorar, resuluna demiyor. Allah var resuluna. Neden Allah var resulçisi eşit? Ne de getirdikleri emilde. Çünkü Resulullah kendi vaman tuqu anil İn huwa illa vahiyun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi e, kendisinden ihtiadariyle bir demiyor bize. Her şeyi vahiyle diyor. O zaman Resulullah'ın bütün dediği Allah'ın emridir. Sonra bir ayet ne diyor? Ve men yut'i'r-rasule Kim Resulullah'a uyumuş, uyarsa Allah'a uy emrine uymuş olur. O zaman ittiba nedir? Şarttır. İttiba almasa nedir? Fe ente vallav. Âl-i İmran 32. nedir? Fe Allah'a La kafirin. Eğer yüzlerin çevirseler, Resulullah'ın sözünü tutmasalar, başka hocalarının, şeyhlerinin yen başka havalarının nefislerinin sözünü tutsalar, Allah kafirleri sevmez. Kim Rasulullah'a bilerek muhalefet etse, Allah kurusun, bu şeyin altına girer. Onun için sevginin, sevgi, tevhidin ruknudur, asasıdır, olması olmazıdır. Allah rızası için sevmek Allah rızası için buğz Çin yapmak Kimi seveceğiz? Allah'ı, dinini, peygamberini e, Musulmanları Çin buğz edeceğiz? Al şeytanı ve şeytana uyan Allah düş düşmanı, kafirleri Allah Subhanahu ve teala Tevhidin şart olduğu için Bak müşrikler ne diyor? Diyor ki e, Bakara surası 65'te tevhidle şirk burada ayrılıyor. Ve minen nas men yettehidu min Bazı insanlar var Allah'tan başka Nidler alır. Nidler nedir? Allah'ın yanında ortaklar. Ortaklar. Yani Allah ne değil. Mesela ben çağırmıyorum ya Allah yetişmene, Ya Abdülkadir Kadir diyorum. Meded ya Resulallah. Bu nedir? Ortak koşmaktır. Ama ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne Abdülkadir Geylani hazretleri Ne Ahmed Bedevi Ne ah Ahmet Rıfai hazretleri Bu büyük zatlar Bunlar ölmüş Allah rahmet eylesin Bunların bize ihtiyaçları var bizim duamıza Biz onları dua ettikçe Allah onların derecelerini cennette artar Ama Bunlar seneye yetişemez Bunlar ölmüşler Yetişemezler bize İşte bu şirktir Sonra ne diyor Resul e, e, Allah subhanehu teala yuhibbunehum bu nidleri de sevenler kehubbillahi bak Allah'u akbar Allah'ın sevgisi gibi sevenler vellezine amenu Allah'a iman ederler eşeddu hubben lillah Allah'a iman edenler bütün sevgileri olanın sevgilerinden sadece Allah'a nedir çok şedittir çok mükemmeldir çok güçlüdür sevgileri kuvvetlidir. Allah sevgisi. Bak, bu ayetler tam Allah'a şirk koşanlar, çağırıyorlar kavuslarını mededleri aynen onlara cevaptır bu ayet. Ama kimi için? Limen kana kalp ve au sema ve hu Allah kalbini hak için. kulağını açmış, doğrunu dinleyip en güzeline uyan uyanlar için. Yoksa Allah kulağını kapayan, kalbini kapayan ne yapar? Onun imkanı yoktur. Ee, ne yapsın? Allah'ın ayetleri kalbinde işlesin. Sonra bu sevgi nedir? Asıl sevgi dedik Resulullah'a ittibatır. Biz Resulullah'a uydukça, Resulullah'a uydukça Allah Teala bizi sever. O zaman bizim hedefimiz nedir? Allah sevgisi. Allah sevgisi nasıl hasıl olur? Resulullah'a uymakla. Resulullah'a uymakta ne olur? Allah sever bizi. Allah sevse ne olur? Rızasını alır bizi. Rızasını alırsa ne olur? Cennete gideriz. Bir zaten inananın da bir müminin de hedefi bu ise o zaman kısa yoldan bu da nedir? Sırat müstakim. Bineceksin üzerine. Ayağını bas üzerine. Bunun üzerine sebet kıl. Sebet kılmak için de salih amele devam. Hatta kendini cennetin kapısında Allah rızası için bulursun inşallah. Bir de bunu bitirmeden önce sevgi nedir dedik? Sevgi Resulullah sevgisi, ondan sonra e, salih amel sevgisi, Allah'ın sevgisi, Resulullah'ın sevgisi, dinin sevgisi, e, peygamberler sevgisi, sonra ondan sonra sahabeler sevgisi, e, raşit halifeler sevgisi, e, ansar sevgisi, bunların hepsinin Müslümanların sevgisi, e, dünya sevgisi Allah rızası için. Ha? dünyayı severim Allah rızası için seviyorum dünyada neyi seviyorum salih amelleri camiye gitmeyi, Kur'an okumayı derslere katılmayı e, bunlardan ben neşe alıyorum, mutluluk alıyorum piknik sevgisi piknike çıkıyorum dostlarımla, ailemle orada e, hayatımızı <gülüyor> Allah'ın emir verdiği gibi yaşıyoruz stres atıyoruz bu sevgiler Çoluk çocuk sevgisi Milletim vatanım sevgisi Bunlar hepsi Allah rızası hiç olsa ne olur Allah bizi sever Onun için Bu sevgi İslam'da Çok önemli bir meseledir Bu ayet sevgide nedir Bir kaidedir bizim için O kaide o ölçüye Uymamız lazım Bunun haricinde Allah'tan başka Kimseyi sevmek Nedir Allah'tan başka kimseyi sevmek Allah kurusun insanı şirke götürür Yani Yen yani seveceksin Allah için Nasıl dedik Resulullah'ın sevgisi Allah sevgisindendir Ondan sonra Resulullah ölçü koymuş Benim emrim olmasa o amel merdüttür Ben Şeyh Kadir Geylani'ni severim Bizim imamlarımızdandır Ahmedir Rifai bizim imamlarımızdandır <gülüyor> zatlar bizim imamlarımızdan olabilir. Abu Hanife bizim imamlarımızdandır. İmam Şafii bizim imamlarımızdandır. Ama bunları Allah'ın emrettiği gibi seveceğim. Yok ben buna bir ek ekleyeyim. Yok ben bunu Allah'ın Teala'ya yapmadığı işi Allah'ın Teala'nın sadece olduğu görevi, bunlar yapamadığı işi, oları üstlenim. Bu sevgi Allah kurusun insanı çifre götürür. Ondan dolayı arkadaşlar sevgi meselesi Kalp emellerindendir. Kalp emelleri de imanın şartlarındandır. Olmasa olmazındandır. Bunu tutacağız, buna sarılacağız. Bu tevhid-i uluhiyenin tam merkezidir. Bütün her şey ibadetin sevgi özüdür. Kalpten olur bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.